22. mektup Bismi subhanahu ve imin shihnillahi sebbihu bihamdi Onun adıyla Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin Şu mektup iki mebahastır Birinci mebahast Ehli imanı uhuvvete ve muhabbete davet eder Birinci mebahast Bismillahirrahmanirrahim Inneme almü'minun ihvetun fa aslihu beynahaveikum Müminler ancak kardeştirler Müminler ancak kardeştirler Siz de kardeşlerinizin arasını düzeltirken, "İtâ billatihi Kötülüğe iyiliğin en güzeliyle karşılık ver. Bir de bakarsın aranızda düşmanlık bulunan kimse candan bir dostu oluvermiştir. Ve Öfkelerini yutanlar ve insanların kusurlarını affedeller Allah ise iyilik yapanları sever. Müminlerde nifak ve şika, kin ve adavete sebebiyet veren, karaskirlik ve inat ve haset, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyet kübra olan İslamiyetçe ve hayat-ı ve hayat-ı ve hayat-ı maneviyyece çirkin ve merduttur, muzur ve zulündür ve hayat-ı beşerliği için zehirdir. Şu hakikatın gayet çok vücuhundan altı veçini beyan ederiz. Birinci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 Aynen öyle de. Sen bir hane-i rabbaniye ve bir sefine-i olan bir müminin vücudunda, iman ve islamiyet ve komşuluk gibi dokuz değil, belki 20 sıfat-ı masume varken sana muzur olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden ona kin ve adamet bağlamakla o hane-i vücudun manen rak ve ihrakına, tahrip ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen, ''O'nun gibi şehit ve gaddar bir zulümdür.'' İkinci vecih. ''Hem hikmet nazarında dahi zulümdür. Zira malumdur ki, adalet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi zıttırlar. İkisi manay hakikisinde olarak beraber cem olamazlar. Eğer muhabbet, kendi esbabının üçhaniyetine göre bir kalpte hakiki bulunsa, o vakit adalet mecazi olur, acımak suretine inkılap eder. Evet, mümin kardeşini sever ve sevmeli.''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 ''Çünkü nasıl ki sen adi, küçük taşları Kabe'den daha önemli ve Cebele Uhud'dan daha büyük desen çirkin bir akılsızlık edersin.'' Aynen öyle de. Kabe hürmetinde olan iman ve cebel-i Uhud azametinde olan İslamiyet gibi çok evsaf İslamiye muhabbeti ve ittifakı istediği halde, mümine karşı adavete sebebiyet veren ve adi taşlar hürmetinde olan bazı kusuratı iman ve İslamiyete tercih etmek,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 ve bir memleketle beraber bulunmakla ve uhuvvetkârâne bir münasebet hissedersin. Halbuki imanın verdiği nur ve şuurla ve sana gösterdiği ve bildirdiği Esma-ı adedince ad edince, alakaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var. Mesela her ikinizin Halik'imiz bir, Malik'imiz bir, Mâbud'unuz bir, Razık'ınız bir, bir, bir, bir. kadar bir, bir. Hem Peygamber'iniz bir, dininiz bir, kübreniz bir, bir, bir, yüze kadar bir, bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir, ona kadar birdir. Bu kadar birbirler muhtep ve tevhidi, müfak ve ittifakı, muhabbet ve okumete iktiza ettiği ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde şikat ve nifaka, kimle ve adavete sebebiyet veren, örümcek ağ gibi ehemmiyetsiz ve sabahsız şeyleri tercih edip mü'mine karşı hakiki adavet etmek ve kim bağlamak, ne kadar o rabitay vahdete bir hürmetsizlik ve o esbab-u muhabbete karşı bir istihbat ve o münasebat-u karşı ne derece bir zulüm ve irtisaf olduğunu kalbin ölmemişse, aklın sönmemişse anlarsın. Üçüncü vecih, adalet mahzayı ifade eden وَلَا تَزِرْ وَازِلَةٌ يُسْا اُخْرَى Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Sırrına göre bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden sâir masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan adavet ve kin bağlamak, ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu ve bahusus bir müminin fena bir sıfatından dolayı kişi o müminin akrabasına adavetini teşmil etmek insan ile zulûn muhakkak ki insan çok zalimdir. Sığa-yı ile gayet azin bir zulüm ettiğini ''Hakikat ve şeriat ve hikmet-i İslamiye sana iklar halde nasıl kendini haklı bulursun, benim hakkım var dersin. Hakikat nazarında sebeb-i şer olan fenalıklar şer ve toprak gibi kesiftir. Başkasına sirayet ve in'ikas etmemek gerekir. Başkası ondan ders alıp şer işlese o başka meseledir. Muhabbetin esbabı olan iyilikler muhabbet gibi nurdur. Sirayet ve in'ikas etmek şehridir.'' Ve ondandır ki dostun dostu dostu sözü duruğu emsal sırasına geçmiştir. Hem onun içindir ki bir göz hatırı için çok gözler sevilir sözü umumun nisanında gezer. İşte ey insafsız adam! Hakikat böyle gördüğü halde sevmediğin bir adamın sevimli, masum bir kardeşine ve taallukatına adalet etmeyip ne kadar hilaf-ı hakikat olduğunu hakikat bin sen anlarsın. Dördüncü vecik. Hayat-ı şahsiye nazarımda daha zulümdür. Şu dördüncü veçin esası olarak birkaç taş düsturu dinle. Birincisi, sen mesleğini efkarını hak bildiğin vakit mesleğin haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. وَاَيْنُ رِضَا اَنْ كُلِّ اَيْبٍ كَل۪يلَهُ aynı لَاَيْنَ السُّخْتَ تُلْمَسَاغ۪يَا Rıza gözü ayıtlara karşı kördür. Tem göz ise kusullara araştırır.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 Adavet etmek istersen kalbindeki adavete adavet et. Onun refline çalış. Hem en ziyade sana zarar veren nefs emmarene ve i nefsine adavet et. ıslahına çalış. O muzur nefsinin hatrı için müminlere adavet etme. Eğer düşmanlık etmek istersen kafirler, zındıklar çoktur. Onlara adavet et. Evet nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete layıktır. Öyle de. Adavet hasleti her şeyden evvel kendisi adavete layıktır. eğer hasbını mağlup etmek istersen fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen husumet tezayyut eder. Zahiren mağlup bile olsa kalben kim bağlar adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen nedamet eder sana vasf edir. اِذَا اَنْتَ اَكْرَمْتَ الْكَر۪يمَ مَلَكْتَهُ وَاِنْ اَنْتَ اَكْرَمْتَ لَئ۪يمَ تَمَرْرَدَى İyi ve izzetli birine iyilik edersen onu elde edersin. Kötü birine iyilik edersen, o daha da azar. Hükmünce, müminin şe'ni kerim olmaktır. Senin ikramında sana musahhar olur. Zahiren le'in bile olsa, iman cihetinde kerimdir. Evet, fena bir adama iyisin, iyisin desen iyileşmesi ve iyi adama fenasın, fenasın desen fenalaşması çok vuku bulur. Öyleyse, وَاِذَا مَرْجُوا بِاللَّغْوِ merru مَرْجُ كِرَامًا Boş sözlerle, çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman, izzet ve şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler. وَاِنْ تَعْفُوا وَتَصْقَهُ وَتَانْفِرُوا فَاِنَّ اللّٰهُ فُورُ rahim. Eğer onları affeder, kusurlarına bakmaz da bağışlarsanız, şüphesiz ki Allah da çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir gibi desatiri kutsili Kur'an'ı kulak verir. Saadet ve selamet ondadır. Dördüncü kustur. Ahli kin ve adavet hem nefsine hem mümin kardeşine, hem rahmet-i ilahiyeye zulmeder, tecavüz eder. Çünkü kim ve adavetle nefsini bir azabı elinde bırakır. Hasmana gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir, nefsine zulmeder. Eğer adavet hasetten gelse o bütün bütün azaptır. Çünkü haset evvela hasidi ezel mahveder, yandırır.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 ...veyahut mahsud-i zanneder, haksızlık eder, zulmeder. Hem ona gelen musibetlerden memnun ve nimetlerden mahzun olup... ...kader ve rahmet ilahiyeye onun hakkında ettiği iyiliklerden küsüyor. Adeta kaderi ve rahmete itiraz ediyor. Kaderi tenkit başını ölse vurur kırar. Rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Acaba...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 sarhoş ve divane olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatıyla alan cevherci bir Yahudi gibi, beş paraya değmeyen tamil, zail, muvakkat, ehemmiyetsiz umur dünyeviyeye, dünya ebedi dünyada durup ebedi beraber kalacak gibi şedid bir hırsla ve daimi bir kinle, mütemadiyen bir adametle mukabele etmek, sığa-yı mübalağa ile bir zalimiyettir. Veya bir sarhoşluktur, bir nevi divaneliktir. İşte. Hayat-ı şahsı gece bu derece muzur olan adavete ve fikri intikama. Eğer şahsını seversen yol verme ki kalbine girsin. Eğer kalbine girmişse onun sözünü dinleme. Bak hakikat bin olan hafız-ı şiraziyi dinle. Dünya ne metaist ki erzet bir Yani dünya öyle bir meta değil ki mizaa değsin. Çünkü fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise dünyanın cüzi işleri ne kadar önemsiz olduğunu anlarsın. Hem demiş, asayiş, bu keyfi tefsiriin bu safest, Bağdat'tan Mürve bana düşmanan Yani iki cihanın rahat ve selametini iki hak eder, kazandırır. Dostlarına karşı mürvet karane muaşeret ...ve düşmanlarına suh kârâne muamele etmektir. Eğer dersen... ...ihtiyar benim elimde değil... ...fıtratımda adalet var... ...hem damarına dokundurmuşlar... ...vazgeçemiyorum. El yani cevap... suh ve fena haslet eseri gösterilmezse... ...ve gıybet gibi şeylerle ve müktezâsıyla amel edilmezse... ...kusurunu da anlasa zarar vermez. Madem ihtiyar senin elinde değil... ...vazgeçemiyorsun... ...senin manevi bir nedâmet... Gizli bir tevbe ve zımni bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen ve o hasmette haksız olduğunu anlaman onun şerrinden seni kurtarır. Zaten bu mektubun bu mebhasını yazdık ta bu manevi istiğfarı temin etsin. Haksızlığı hak bilmesin. Haklı hasmını haksızlıkla teşhir etmesin. Cayi dikkat bir hadise. Bir zaman bu karaskarane tarafkirlik neticesi olarak gördüm ki ...mütedeyyin bir ehli i ilim, fikr muhalif bir alim-i tekfir derecesinde tezyif etti. Ve kendi fikrinde olan bir münafığı, hürmetkârâne methetti. işte siyasetin bu fena neticelerinden ürktüm, euzubillahimineşşeytani ve siyaseti dedim. O zamandan beri hayatı i siyasiye'den çekildim. Beşinci recim, hayat-i içtimaiyece, ve tarafkirlik gayet muzur olduğunu beyan eder. eğer denilse hadiste ihtilaf ümmeti rahmetun ümmetimin ihtilafı rahmettir denilmiş ihtilaf ise tarafkirli iktiza ediyor hem tarafkirlik marazı mazlum adamı zalim havasın şerrinden kurtarıyor çünkü bir kasabanın ve bir köyün havası ittifak etseler mazlum adamı ezerler tarafkirlik olsa mazlum bir tarafa iltica eder kendisini kurtarır Hem tesadüm efkardan ve tehalif-i hakikat tamamıyla tezahür eder. En Cevap Birinci suale deriz ki, hadisteki ihtilaf ise müsbet ihtilaftır. Yani her biri kendi mesleğinin tamir ve revacine sahi eder. Başkasının tahrip ve iptaline değil, belki tekmil ve ıslahına çalışır. Ama menfi ihtilaf ise ki, deraskarane, adavetkarane birbirinin tahribine çalışmaktır. hadisin nazarında merduttur Çünkü birbiriyle boğuşanlar misafet hareket edemezler. İkinci sual ederiz ki, Tarafkirlik eğer hak namına olsa, haklılara melciğe olabilir. Fakat şimdiki gibi garaskârâne, nefis hesabına olan tarafkirlik, haksızlara melciğedir ki, onlara noktayı istinat teşkil eder. Çünkü garaskârâne tarafkirlik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse, O adam, o şeytana rahmet okuyacak. Eğer mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona haşa, lanet okuyacak derecede bir haksızlık gösterecek. Üçüncü suale ederiz ki, hak namına, hakikat hesabına olan kesad-ı ise, maksatta ve esasla ittifakla beraber vesailde ihtilaf eder. Hakikatın her köşesini izhar eder, hatta ve hizmet eder. Fakat taraf girane ve garaskarane, gir Allahışmış nefsi emmane hesabına kötü vuruşlu şöhret perverane bir tarzdaki tesadüme efkardan barikay hakikat değil belki çıplı ateşleri çıkıyor çünkü maksatta ittifak lazım gelirken öylelerin efkarının küre-i arzda bahî mukte talekis bulunmaz hak namına olmadığı için nihayetsiz bir fitane gider. Kabil ilkiyam olmayan inşikatlara sebebiyet verilir. Hali alem ...buna şahittir. El hasım, el hubbu lillah, vel bu'zu fillah, vel hekmi lillah. Allah için sevmek, Allah için bu'z etmek, Allah için hüküm vermek. Olan desatiri âliye, düstur hareket olmazsa, nifak ve şikat meydan alır. Evet, el bu'zu fillah, vel hekmi lillah. Allah için bu'z etmek, Allah için hüküm vermek. Demese bu düsturların azara almasa adalet etmek isterken zulmeder. Cay ibret bir hadise bir vakit. İmam Ali radıyallahu anh bir kafiri yere atmış, kılıcını çekip keseceği zaman o kafir ona tükürmüş. O kafiri bırakmış kesmemiş. O kafir ona demiş ki, neden beni kesmedin? dedi. Seni Allah için kesecektim. Fakat bana tükürdün, hiddete geldim. Nefsimin hissesi karıştığı için ihlasımız zedelendi.''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 ve kalbi hiddet etmeyi, fakat merhamet de etmeyecek bir tarzı kesecekti. Demek nefsine o hükümden bir hisse çıkardığı için adaletle iş görmemiştir. Câhi teessüf bir halet-i ve kalbi İslam'ı ağlatacak müthiş bir marazı, hayat-i Harici düşmanların zuhur ve tahacümünde dâhili adaletleri unutmak ve bırakmak olan bir maslahat-i en bedeli kavimler dahi, takdir edip yaptıkları halde şu cemaat-ı İslamiye'ye hizmet dava edenlere ne olmuş ki? Birbiri arkasında tehacun vaziyetini alan hassız düşmanlar varken cüz'i adaletleri unutmayıp düşmanların hücumuna zemin hazır ediyorlar. Şu hal bir sukuttur, bir vahşettir. Hayatı ı i̇çtimai İslamiye'ye bir hıyanettir. medar ibretli hikaye. Bedevi aşiretlerinden Hasenan aşiretinin birbirine düşman iki kabilesi varmış. Birbirinden belki elli adamdan fazla öldürdükleri halde, Sıkkan veya Haydaran aşireti gibi bir kabile karşılarına çıktığı vakit, o iki düşman taife eski adaveti unutup omuz omuza verir. o harici aşireti def edinceye kadar dahili adaveti hatırlarına getirmezlerdi. İşte ey müminler! Ehli yani iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi yüz daireden fazla vardır. Her birisine karşı tesadüf ederek, el eleverip, müdafaa vaziyeti almaya mecburken, onların hücumunu tesir etmek, onların harim-i İslam'a girmeleri için kapıları açmak hükmünde olan garaskârâne taraf girdik ve adâbetkârâne ilâk, ...hiçbir cihetle ehli i imana yakışır mı? O düşman daireler ehl-i dalalet ve ilahattan tut... ...ta ehli küfrün alemine, ta dünyanın ehval ve mesaibine kadar... ...birbiri içinde size karşı zararlı bir vaziyet alan... bir biri arkasında size hiddet ve hırsla bakan... ...belki yetmiş nevi düşmanlar var. Bütün bunlara karşı kuvvetli silahın ve siperin ve kalen... ...o kuvvet-i İslamiyedir... Bu kale-i küçük adaletlerle ve bahanelerle sarsmak ne kadar hilaf-ı vicdan ve ne kadar hilaf-ı maslahat-ı İslamiye olduğunu bil, ayın Ve hadisi şerifede gelmiş ki, ahir zamanın süfyan ve deccal gibi nüfak ve zındıka başına geçecek eşkası müdişe-i İslam'ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek az bir kuvvetle mev'i beşeri tercüman ve ...ve koca âlim İslam'ı esaret altına alır. Ey ehli iman! Zillet içinde esaret altına girmemek isterseniz... ...aklınızı başınıza alınız. İhtirafınızdan istifade eden zalimlere karşı... ...innemel mü'minûne ihvetun... ...mü'minler ancak kardeş dirlerdir. Kali içine giriniz. Tahassun ediniz. Yoksa ne hayatınızı muhafaza... ...ve ne de hukukunuzu müdafaa edebilirsiniz. Malumdur ki iki kahraman birbiriyle boğuşurken... ...bir çocuk ikisine de dövebilir. Bir mizanda iki dağ birbirine karşı muazenede bulunsa... ...bir küçük taş muazenelerini bozup onlarla oynayabilir. Birini yukarı, birini aşağı indirir. İşte ey ehli iman! İhtiraslarınızdan ve husumet kârâne taraf girdiklerinizden... ...kuvvetiniz içe iner. Az bir kuvvetle ezilebilirsiniz... Hayat-i istimaiyemizde alakanız varsa El-mü'minu bil-mü'minikellil-günyanil-mersus yeşubdu ba'duhu ba'da Mü'minin mü'mine bağlılığı parçaları birbirine tutan bina gibidir. Düstur-i aluyeyi, düstur hayat yapınız. Sefaret-i dünyeviden ve şekalet i ukureviyeden kurtulunuz. Altıncı veci Hayat-i maneviyye ve sıhhat-i ubudiyye Adalet ve inatla sarsılır. Çünkü vasıta halas ve vesile-i necat olan ihlas zayi olur. Zira tarafkir bir muannik, kendi amal-i haydiyesinde hasmına tefebbuk ister. Halisen li veçillah amele pek de muvaffak olamaz. Hem hüküm ve muamelatında tarafkirini tercih eder, adalet demez İşte efal ve amal-i haydiyenin esasları olan ihlas ve adalet, husumet ve adaletle kaybolur. Şu altıncı vecih uzundur, Fakat tabiliyat-i makam kısa olduğundan kısa kesiyoruz. İkinci mebahas, Bismillahirrahmanirrahim. İnnallahu ve rizzakudul kuvvetil metin. Şüphesiz ki rızık veren, mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. وَكَاَيِّنْ مِنْ دَابْتِنْ لَا تَحْمِنُوا لِسْقَهَ اللّٰهُ يَرْزُقَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenemeyen nice canlının... ...ve sizin rızkınızı Allah verir. O her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir. Ey ehli iman! Sabıkan adalet ne kadar zararlı olduğunu anladın. Hem anla ki, adalet kadar hayat-ı islamiyeye en müthiş bir maraz-ı hırstır. Hırs sebebi kaybettir ve illet ve zillettir. Ve mahrumiyet ve sefaleti getirir. Evet her milletten ziyade Hırs'la dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hükme bir şahide fatiradır. Evet Hırs zihayat aleminde en geniş bir daireden tut ta en cüz'i bir ferde kadar sui tesirini gösterir. Tevektülvari kaleli rızık ise bir akis. medar rahattır. Ve her yerde hüsnü tesirini gösterir. İşte bir nevi zihayat ...veriste muhtaç olan meyvedar ağaçlar ve nebatlar... ...tevekkül vari kanaatkarane yerlerinde durup... ...hırs göstermediklerinden... ...rızıkları onlara koşup doluyor. Hayvanlardan pek fazla evlat besliyorlar. Hayvanat ise hırsla rızıkları peşinde koştukları için... ...pek çok zahmet ve lüksaniyetle rızıklarını elde edebiliyorlar. Hem hayvanat dairesi içinde... ...zaaf ve aç lisanı haliyle tevekkül eden... yavruların meşru ve mükemmel ve latif rızıkları hazine-i rahmetten verilmesi ve hırsla rızıklarına saldıran canavarların ve gayri meşru ve pek çok zahmetle kazandıkları nahoş rızıkları gösteriyor ki, hırs sebebi mahrumiyettir. Tevekkül ve kanaat ise vesile-i rahmettir. Hem daire-i insaniye içinde, her milletten ziyade hırsla dünyaya yapışan ve aşk ile. Hayat-ı bağlanan Yahudi milleti pek çok zahmetle kazandığı, kendine faydası az, yalnız hazinedarlık ettiği gayr meşru bir servet-i bütün milletlerden yedikleri sille zille ve sefalet, hakim ve ihanet gösteriyor ki, kız maden-i zillet ve hasarettir. Hem haris bir insan, her vakit kasarete düştüğüne dair o kadar vakalar var ki, el-harisu, Saibun Hasir. Hırs, hasaret ve muvaffakiyyetsizliğin sebebidir. Dar mesel mesele hükmüne geçmiş. Umumun nazarında bir hakikata anında olarak kabul edilmiştir. Madem öyledir. Eğer malı çok seversem hırsta değil. Belki kanaatla talep et ta çok gelsin. Ehli kanaat ile ehli hırs iki şahsa benzer ki, büyük bir zatın divanhanesine giriyorlar. Birisi kalbinden der, ''Beni yalnız kabul etsin, dışarıdaki soğuktan kurtulsam bana kafidir. En aşağıdaki iskemleyi de bana verseler, lütuftur.'' İkinci adam, dünya bir haklı varmış gibi ve herkes ona hürmet etmeye mecburmuş gibi mağrurane der ki, ''Bana en yukarı iskemleyi vermeli.'' O, fırsla girer. Gözünü yukarı mevkilerine diker, onlara gitmek ister. Fakat divanhane sahibi onu geri döndürüp aşağı oturtur. Ona teşekkür lazımken, Teşekküre bedel kalbinden kızıyor. Teşekkür değil bir akiz hane sahibini tenkit ediyor. Hane sahibi de ondan istiskan ediyor. Birinci adam ana giriyor. En aşağıdaki iskemleye oturmak istiyor. Onun o kanaatı divanhane sahibinin hoşuna gidiyor. Daha yukarı iskemleye buyurun der. O da gittikçe teşekküratını ziyadeleştirir. Memnuniyeti tezayüd eder. İşte dünya bir divanhane-i zemin yüzü bir sofrayı rahmettir. Derecat-i ve meratil nimet dahi iskemleler hükmündedir. Hem en cüz'i işlerde de herkes hırs'ın su-i tesirini hissedebilir. Mesela, iki dilenci bir şey istedikleri vakit, hırs da eden dilenciden istiskal edip vermemek, diğer sakin dilenciye merhamet edip vermek, herkes kalbinde hisseder. Hem mesela... Gece de uykun kaçmış, sen yatmak istesen, lakayt kalsan uykun gelebilir. Eğer hırsla uyku istesen, aman yatayım, aman yatayım dersen, bütün bütün uykunu kaçırırsın. Hem mesela, mühim bir netice için birisini hırsla beklersin. Aman gelmedi, aman gelmedi deyip, en nihayet hırs senin sabrını tüketip kalkar gidersin. Bir dakika sonra o adam gelir, fakat beklediğin o mühim netice bozulur. Şu hadisatın sırrı şudur ki, nasıl ki bir ekmeğin vücudu tarla, harman, değirmen, fırına tereddüt eder. Öyle de tertib ve eşyada bir teenni hikmet vardır. Hırs sebebiyle, teenni ile hareket edilmediği için o tertipli eşyadaki manevi basamakları mürat etmez. Ya atlar, düşer veyahut bir basamağa noksan bırakır, maksada çıkamaz. İşte, ey derdimi aşetle sersem olmuş. Ve hırs dünya ile sarhoş olmuş kardeşler. Hırs bu kadar muzur ve belalı bir şey olduğu halde nasıl hırs yolunda her zilleti irtikap ve haram helal demeyip her malı kabul ve hayat ukhreye lazım çok şeyleri feda ediyorsunuz. Hatta erkan-ı İslamiyenin mühim bir rükni olan zekatı hırs yolunda terk ediyorsunuz. Halbuki zekat her şahıs için sebebi bereket ve dâti bariyettir. Zekatı vermeyenin Her halde elinden zekat kadar bir mal çıkacak, ya lüzumsuz yerlere verecektir, ya bir musibet gelip alacaktır. Hakikatte bir rüya-yı hayali yede, Umumi'nin beşinci senesinde bir acip rüyada benden soruldu. Müslümanlara gelen bu açlık, bu zayiat maliye ve meşakkat bedeni bedeniyye Rüyada demiştim. Cenab-ı Hakk bir kısım maldan onda bir, yani her sene taze verdiği buğda gibi mallardan onda bir. Veya bir kısım maldan kırk'ta bir. Yani eskiden verdiği kırktan ki her senede galiben ve la akal ribihi ticari ve nesli hayvani cihetiyle o kırktan taze olarak on adet verir. Kendi verdiği malından birisini bizden istedi. Ta bize fukaraların dualarını kazandırsın ve kim ve hasetlerini men etsin. Biz hırsımız için tamahkarlık edip vermedik. Cenab-ı Hak müterakin müzekatını kırk'ta otuz,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 ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere katarak zayi ettik. Cenab-ı Hak onun kefareti olarak beş sene talim ve talimat ve koşturmakla bize bir nöbü namaz kıldırdı demiştim. Sonra ayıldım, düşündüm, anladım ki, o rüya hayaliyede hayaliye de pek mühim bir hakikat vardır. 25. sözde, medeniyetle hükmü Kur'an'ı muazene bahsinde ispat ve beyan edildiği üzere, Beşerin hayat-ı bütün ahlaksızlığın ve bütün ihtilalatın menşei iki kelimedir. Birisi, ben tok olduktan sonra başkası açlıklanırsa bana ne? İkincisi, sen çalış, ben yiyeyim. Bu iki kelimeyi de idame eden cereyan riba ve terkize zekattır. Bu iki müthiş maraz-ı tedavi edecek tek çare, zekatın bir düstur umumi suretinde icrasıyla... yücub-u zekat ve hürmet-i ribadır. Hem değil yalnız eşhasta ve hususi cemaatlerde belki umum-mebi-beşerin saadet hayatı için en mühim bir rüküm, belki devamı hayatı insaniye için en mühim bir direk zekattır. Çünkü beşerde havas ve avam iki tabaka var. Havastan avama merhamet ve ihsan ve avamdan havasa karşı hürmet ve temin edecek zekattır. Yoksa Yukarıdan avamın başına zulüm ve tahakküm iner. Adamdan zenginlere karşı kimle isyan çıkar? İki tabakayı beşer, daimi bir mücadele maneviyede, bir keşmekeş ihtilafta bulunur. Gele gele Tavrusya'da olduğu gibi, say ve sermaye mücadelesi suretinde boğuşmaya başlar. Ey ehli kerem ve vicdan! Ve ey ehli sakavet ihsan! İhsanlar zekat namını olmazsa üç zararı var. Bazen de faydasız gider. Çünkü Allah namına vermediğin için manen minnet ediyorsun. Bir çare fakiri minnet esareti altında bırakıyorsun. Hem makbul olan duasından mahrum kalıyorsun. Hem hakikaten Cenab-ı Hakk'ın malını ibadına vermek için bir tevziat memuru olduğun halde kendini sahibi mal zannedip bir küfrân nimet ediyorsun. Eğer zekat namına versen Cenab-ı Hak namına verdiğin için bir sevap kazanıyorsun. Bir şükranı nimet gösteriyorsun. O muhtaç adam dahi sana tabas boz etmeye mecbur olmadığı için izzet-i kırılmaz ve duası senin hakkında makbul olur. Evet zekat kadar, belki daha ziyade mafile ve ihsan, yahut suretlerde verip riya ve şöhret gibi, minnet ve tezdim gibi zararları kazanmak nerede? Zekat namına o iyilikleri yapıp hem farzı eda etmek...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 El mukminu lil mukmini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da Allahumul mukminun sa'dan bir binanın taşları gibidir birbirlerine kuvvet verirler ve al-qana'atukal janna yatna ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amin vessalallahu ala kanaat tükenmez bir hazinedir buyran efendimiz Muhammed'e ve bütün al ve ashabına alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Hatime, gıybet hakkındadır. Bismihi ve immin şeyin illa yusabiyuh bihamdi. Onun adıyla. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. 25. sözün 1. suresinin 1. şuanın 5. noktasının makamı zem ve zecrin misallerinden olan bir tek ayetin mucizane altı tarzda gıybetten tenfir etmesi... Kur'an'ın nazarında gıybet ne kadar şemi bir şey olduğunu tamamıyla gösterdiğinden başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Evet Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz, ihtiyaç da yoktur. İşte en Sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Ayetinde altı derece zemme zemme eder, gıybetten altı mertebe şiddetle eder. Şu ayet bilgi, gilbet edenlere müteveccih olduğu vakit manası gelecek tarzda oluyor şöyle ki, malumdur, ayetin başındaki hemze sorma aya manasındadır. O sormak manası su gibi, ayetin bütün kelimelerini girer. Her kelimede bir hükmü zimliği var. İşte birincisi hemze ile der, aya. sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki?'' Bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor. İkincisi, يُحِبُّ لَحْصِي der aya آَا Sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever? Üçüncüsü, أَحَدُكُمْ kelimesiyle der. Cemaattan hayatını alan hayat ictimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder? Dördüncüsü, أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ Kelâmıyla der. İnsaniyetiniz ne olmuş ki? Böyle canavar hocasına arkadaşınızı dişle parçalamayı yapıyorsunuz. Beşincisi, ehehi kelimesiyle der. Hiç dikkat-i cinsiyeniz, hiç sınav-i rahminiz yok mu ki? Böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahs-ı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Ve hiç aklınız yok mu ki? Kendi azağınızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz. Altıncısı, meyten kelamıyla der. vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşimize karşı etini yemek gibi en müstekreh bir işi yapıyorsunuz? Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle zem ve kıymet, aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmimdur. İşte bak, nasıl şu ayet bir cestkarane altı mertebe zemli zemmetmekle, iracaskarane altı derece o cürümden zeşreder. Gıybet, adalet ve hased ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. i̇zzet nefis sahibi bu pis silaha tenezzül edip istiymal etmez. Nasıl meşhur bir zat demiş, ve ükebbürü nefsi an cezaim bir gıybet, fe kulli irtiyabin cehdü men la lehu cehd.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 Ribet mahsus birkaç madde de caiz olabilir. Birisi şikvah suretinde bir vazifedar adama der: "Ta yardım edip o mükellefi o kabahati ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın." Birisi de bir adam onunla teşrik mesai etmek ister. Seninle meşveret eder. Sen de sırf maslahat için qarasız olarak meşveretin hakkını eda etmek için de sen onunla teşrik mesai etme çünkü zarar göreceksin. Birisi de Maksadı tahkir ve teşhir değil. Belki maksadı tarih ve tanıktırmak için dese, o topal ve serseri adam filan yere gitti. Birisi de o gıybet edilen adam fasık ve mütecahildir. Yani fenalıktan sıkılmıyor. Belki işlediği atla iftihar ediyor, zulmüyle telezüz ediyor. Sıkınmayarak aşikare bir surette işliyor. İşte bu mahsus maddelerde garazsız, Ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Yoksa gıybet nasıl ateş odunu yer bitirir? Gıybet dahi Aman i yer bitirir. Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi o vakit. Allah'ın bizi ve gıybetini ettiğimiz zatı mağfiret et demeli. Sonra gıybet edilen adama ne vakit rast gelse beni helal et demeli. الباقي هو الباقي صحيح